On beşinci rica. Haşiye, nurun te'lif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu 15 rica, ileride bir nurcu tarafından ihtiyarlar lemasının tekmiline, te'lifine me'haz olmak üzere yazıldı. Bir zaman emirdağında ikamete memur ve tek başıma bir menzilde adeta bir haps-i münferit ve bana çok ağır gelen tarasutlar ve tahakkümler ile bana işkence vermelerinden, Hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruhu canımla denizle hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim. Ve hapis ve kabir, bu tarzı hayata müreccahtır diye ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, inayeti ilahiye imdada yetişti. Kalemleri teksir makinesi olan medresetü Zehra şakitlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi.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 En ziyade nurlara muhtaç olan alakadar memurlar, vazifeleri itibariyle müsaade edilen nur risalelerini kemali merak ve dikkatle mütaala ettiler. Fakat nurlar, onların kalplerini kendine taraftar eyledi. Tenkit yerinde takdire başlamalarıyla nur dersanesi çok genişlendi, maddi zararımızdan yüz derece ziyade menfaat verdi, sıkıntılı telaşlarımızı hiçe indirdi. Sonra gizli düşman münafıklar hükümetin nazar-ı dikkatini benim şahsıma çevirdiler. Eski siyasi hayatımı hatırlattırdılar. Hem adliyeyi hem marif dairesini hem zabıtayı hem dahiliye vekaletini evhamlandırdılar. Partilerin cereyanları ve komünistlerin perdesinde anarşistlerin tahrikatı ile o evham genişlendi. Bizi tazdik ve tevkif ve ellerine geçen risaleleri müsadereye başladılar. Nur şakirtlerinin faaliyetine tevakkuf geldi. Benim şahsımı çürütmek fikriyle bir kısım resmi memurlar hiç kimsenin inanmayacağı isnatlarda bulundular. Pek acib iftiraları işaha çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar. Sonra pek adi bahanelerle Zemheri'nin en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek büyük ve gayet soğuk ve iki gün sobasız bir kovuşta tecridi mutlak içinde hapsettiler. Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar ve daima mangalımda ateş varken, zafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi, bu vaziyette hem soğuktan bir sıtma, hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken, bir inayeti i ilahiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti. Manen, sen hapse medreseyi Yusufiye namı vermişsin. Hem Denizli'de sıkıntınızdan bin derece ziyade, hem ferah,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 sen onların zulmü yüzünden hem sevap hem fani saatlerini bakileştirmeyi hem manevi lezzetleri hem vazifeyi ilmiye ve diniyeyi ihlas ile yapmasını kazanıyorsun diye ruhuma ihtar edildi. Ben de bütün kuvvetimle elhamdülillah dedim. İnsaniyet damarı ile o zalimlere acıdım. Ya Rabbi onları ıslah eyle diye dua ettim.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 divaneliye sapıyorlar. Ez cümle bir ay bizi tecessüs eden memurlar bir şey bahane bulamadıklarından bir pusla yazıp ki Said'in hizmetkarı bir dükkandan rakı almış ona götürmüş. O puslayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamayıp sonra yabani ve sarhoş bir adamı yakalamışlar, tehditkarane gel bunu imza et demişler. O da demiş, tövbeler töbesi olsun.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 acaba bu işte hiçbir zarar ihtimali var mı? Halbuki, o at kimindir diye, elli defa bizlerden hem vali, hem adliyeciler, hem zabıta ve polisler sordular. Güya büyük bir hadisi siyasiye ve asayişe temas eden bir vakadır. Hatta bu manasız soruşların kesilmesi için, iki zat, hamiyeten biri, at benimdir, diğeri, araba benimdir dedikleri için ikisini de benimle beraber tevkif ettiler.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 eğer bin müdde umumi ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet umumiye umumiyeye hizmet etmemiş isem, üç defa Allah beni kahretsin dedim. Sonra bu sırada, bu soğukta, en ziyade istirahata ve üşümemeye ve dünyayı düşünmemeye muhtaç olduğum bir hengamda, garazı ve kastı ihsâs eder bir tarzda, beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrit ve tevkif ve tazyika sevk edenlere, Fevkalade iğbirar ve kızmak geldi. Bir inayet, imdada yetişti. Manen kalbe ihtar edildi ki, insanların sana ettikleri aynı zulümlerinde, aynı adalet olan kader-i büyük bir hissesi var ve bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslim ile mukabele lazım. Hikmet ve rahmeti Rabbaniye'nin dahi büyük bir hissesi var ki, bu hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu hisseye karşı sabr içinde binler şükretmek lazımdır. Hem senin nefsinin bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ve tövbe ile nefsine bu tokata müstehak oldun demelisin. Hem gizli düşmanların desiseleriyle bazı saftil ve veham memurları ifal ile o zulme sevk etmek cihetiyle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 ve kâdimin el-gıyda ve âfîne onları affetmek bir ulûb-cenaplıktır. Ben de bu hakikatli ihtardan, Kemal-i Ferah ve şükür ile bu yeni medresi Yusufiyede durmağa, hatta aleyhimde olanlara yardım etmek için kendime mucize bir ceza zararsız bir suç yapma karar verdim. Hem benim gibi 75 yaşında ve alakasız ve dünyada sevdiği dostlarından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 Çünkü haricinde, tek başıyla yüzer alakadar memurların tahakkümlerini çekmeye mukabil, hapiste yüzer mahpuslarla beraber yalnız müdür ve başgardiyan gibi bir iki zatın, maslata binaen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona mukabil, hapiste çok dostlardan kardeşane taltifler, teselliler görür. Hem İslamiyet şefkati ve insaniyet fıtratı, bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi, Hapis zahmetini rahmete çeviriyor diye hapse razı oldum. Bu üçüncü mahkemeye geldiğim sırada, zafiyet ve ihtiyarlık ve rahatsızlıktan ayakta durmağa sıkıldığımdan, mahkeme kapısının haricinde bir iskemlede oturdum. Birden bir hakim geldi, hiddet etti. Neden ayakta beklemiyor, ihanetkârâne dedi. Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. Birden baktım, Pek çok Müslümanlar, kemal şefkat ve uhuvvetle merhametkarane bakıp etrafımızda toplanmışlar, dağıtılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtar edildi. Birincisi, benim ve nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim halde hakkımdaki teveccüh-ü kırmak ile, nurun fütuhatına set çekilir diye bazı saftil resmi memurları kandırıp, şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle, İhanetkarane böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inayeti ilahiyeye, nurların iman hizmetine mukabil bir ikram olarak o bir tek adamın ihanetine bedel, bu yüz adam'a bak. Hizmetinizi takdir ile şefkatkarane acıyarak alakadarane sizi istikbal ve teşyi ediyorlar. Hatta ikinci gün ben müstantık dairesinde müddeti umumun suallerine cevap verirken. Hükümet avlusunda mahkeme pencerelerine karşı bin kadar ahali, kemal alaka ile toplanıp, lisan hal ile bunları sıkmayınız dediklerini vaziyetleriyle ifade ediyorlar gibi göründüler. Polisler onları dağıtamıyordular. Kalbime ihtar edildi ki, bu ahali, bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i bakiye bir doğru müjde istiyorlar, ve fıtraten arıyorlar ve nur risalelerinde aradıkları bulunuyor diye işitmişler ki benim ehemmiyetsiz şahsıma imana bir parça hizmetkarlığım için haddimden çok ziyade iltifat gösteriyorlar. İkinci hakikat emniyeti ihlal vehmiyle bize ihanet etmek ve tevcüh âmiyi kırmak kastiyle tahkir aldanmış mahdut adamların bet muamelelerine mukabil hatsiz ehlakikatın Veneslati'nin takdirkârane alkışlamaları var diye ihtar edildi. Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyeti umumiyi bozma dehşetli çalışmasına karşı Risale-i Nur ve şakirtleri imanı tahkiki kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor. Emniyeti ve asayişi temine çalışıyor ki pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan nur talebelerinden bu 20 senede ala kadar 3 4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtaları emniyeti ihlale dair bir vukatılarını bulmamış ve kaydetmemiş. Ve 3 vilayetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler. Nur talebeleri manevi bir zabıtadır. Asayişi muhafaza da bize yardım ediyorlar. İmanı tahkiki ile nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçığı bırakıyorlar. Emniyeti temine çalışıyorlar. Bunun bir numunesi denizli hapishanesidir. Oraya nurlar ve o mahpuslar için yazılan meyve risalesi girmesiyle, üç-dört ay zarfında iki yüzden ziyade o mahpuslar öyle fevkalade itaatli, dindarane bir salahı hal aldılar ki, üç-dört adamı öldüren bir adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu tam merhametli, zararsız, vatana nafi bir uzuv olmaya başladı. Hatta resmi memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler, nurcular hapiste kalsalar biz kendimizi mahkûm ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız. Ta onlardan ders alıp onlar gibi olacağız. Onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz. İşte bu mahiyette bulunan nur talebelerini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 Elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz, zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa, mazlum ehl-i iman hakkında terhis tezkeresi olan ölümün, idamı ebedi dar ağacına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhüm-i ebediyetle aldığınız fani zevkler, bâkî ve elîm elemlere dönecek. Mahtesuf, gizli münafık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon veli makamında olan şehitlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıncıyla kazanılan ve muhafaza edilen hakikat İslamiyete bazen tarikat namını takıp ve o güneşin tek bir şuavi olan tarikat meşrebini o güneşin aynı gösterip hükümetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp hakikatı Kur'aniyeye ve hakaik imaniyeye tesirli bir surette çalışan nur talebelerine, tarikatçı ve siyasi cemiyetçi namını vererek, aleyhimize sevk etmek istiyorlar. Biz, hem onlara, hem onları aleyhimizde dinleyenlere, denizli mahkemeyi adilesinde dediğimiz gibi deriz. Yüzer milyon başların feda oldukları bir kutsi hakikata, başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat Kur'aniyeye feda olan başlar, zındıkaya teslimi silah etmeyecek ve vazife-i vazgeçmeyecekler inşallah. İşte ihtiyarlığımın sergüzeştliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, imandan ve Kur'andan imdada yetişen kutsi teselliler ile bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem. Hususan hapiste farz namazını kılan ve tövbe edenin her bir saati 10 saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi her bir fani gün sevap ciyetinde 10 gün bâkî bir ömrü kazandırmasıyla benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar medar-ı şükrandır o manevi ihtardan bildim. Hadsiz şükür Rabbime dedim. İhtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle ferahla gitse lezzetin zevali elem olmasından hem teessüf hem şükürsüzlükle gafletle bazı günahları yerinde bırakır fani olur gider eğer hapis ve zahmetlik gitse zevali elem bir manevi lezzet olmasından hem bir nevi ibadet sayıldığından bir cihette bâkî kalır ve hayırlı meyveleriyle bâkî bir ömrü kazandırır Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren hatalara kefaret olur. Onları temizler. Bu noktayı nazardan mahpuslardan farzı kılanlar sabır içinde şükür etmelidirler.